Açık Radyo'nun sevgili dinleyicileri, Dünyayı Okumak programından hepinize merhaba. Ben Aytaç Timur. Ocak ayının bu son gününde yine Dünyayı Okumak'ta, Açık Dergi içerisinde bir kitap ve bir yazarla birlikteyiz. Şimdi bildiğiniz gibi geçen hafta okullar kapandı. İlkokullar, ortaokullar, liseler hepsi 15 günlük bir tatile girdiler. O nedenle ben de istedim ki bu sömestr tatilinin ortasında bu kez ilkokul öğrencilerine, ortaokul öğrencilerine ilham verebilecek, onlara tavsiye edebileceğimiz, biraz da çocuk edebiyatı üzerine konuşabileceğimiz bir konuğu Açık Radyo'da ağırlayayım diye Selen Aydın'ı davet ettim. Sağolsun o da beni kırmadı, dünyayı okumaya katıldı. Selen Hanım Açık Radyo'ya ve dünyayı okumak programına hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için. Ben teşekkür ederim. Gün Işığı Kitaplığından Sıkıntıdan Patlayan Kasaba kitabınız yayınlandı. Bu kitap böyle bir renkli kitap. İçinde e, kasabadan e, kahramanlarımız da resmedilmiş. Bu da ayrıca benim hoşuma gitti. Bir kere öncelikle kitabın adı çok ilgi çekici. E, hı hı. Sıkıntıdan Patlayan Kasaba. E, bunlar patlıyorlar da gerçekten. <gülüyor> gerçekten patlıyorlar ee, kitabın önce aslına bakarsanız ismi doğdu sonra da kahramanlar patlamaya başladı <gülüyor> zihnimde nasıl oldu bu iş? yani sıkıntıdan patlayan kasaba genelde bende düşünce süreçlerinde böyle bir şey geliyor bir kasaba sıkıntıdan patlasaydı ne olurdu Sorusuyla başladı bu. Biraz da pandeminin etkisiyle tabii ki pandemin döneminde yazdığım, düşündüğüm bir öykü oldu. Sonra gerçekten havaya uçsun bunlar fikri doğunca ben bununla kendi kendime çok eğlendim. Ben eğlenince dedim ki çocuklar da bununla çok eğlenecekler. Böyle böyle patlayan kahramanlarımız sayfalara geçmeye başladı. Şimdi kitabımız Bayan Tepeden Bakan'la başlıyor. Bu da deniz fenerinin bekçisi. Evet. Ee, esasında bu edebiyatçıların her zaman deniz fenerine, o deniz fenerindeki yalnız insanlara bir ilgisi olmuştur. Belki Aha. çocukların da deniz feneri artık hayatlarında pek var mı? Ben emin değilim. Ee, ya, ben... Buyurun. E, e, yani eğer özel bir aileden e, ilgi yoksa tabii ki gündemlerinde değildir. <gülüyor> Ama e, sonuçta bu fenerlerde yaşayan insanlar... Her zaman edebiyat için ilgi çekici olmuştur diye düşünüyorum. Evet. Çünkü biraz evet. orada o yalnız kalma edebiyatçıların da sevdiği bir şey değil mi? Sonuçta kitap yazmak da biraz yalnız yapılan bir eylem. Tabii tabii mutlaka. Yani o Deniz Fener'in bir de romantizmi var. İşte çok gerçekten ihtişamı var. Beni de büyülemiştir her zaman için. Dolayısıyla şey, çocuklar da bunu... Hissetsin aslında bir yandan da istiyorum ee, istedim kitapta da. Ama dediğiniz gibi o yalnızlık hissi bir serüven çağrıştırıyor bence bir yandan da. Ee, seneler önce e, Datça'ya gittiğimde Kinidos'un oradaki Fener'le ilgili gezmek istemiştim. Gezememiştim, kapandığını duydum. İşte oradaki bekçinin de e, işine son verildiğini duymuştum. Ee, Böyle o benim aklımda kaldı mesela. o Orayı ben çok görmek istedim, göremedim. <gülüyor> Ve bu o bir şey ne derler, merak unsuru olarak kaldı. Bizim e, bayan tepeden bakan da meraklı biri bu arada değil mi? Fener'de evet. boş durmuyor, içinde resimler yapıyor, bahçesinde sebzeler yetiştiriyor. Bir karakteri nasıl yaratıyorsunuz çocuklar için? Ya bu nasıl yaratılıyor? Bunun çok, benim için tarifi zor aslında. Evet. Burada Bayan Tepe'den bakan e, mesela burada ilk sahnede şey var, e, patates bahçesindeki patatesleri yıklıyor e, O benim e, çocukluğumdan kalma bir anımdır aslında yani. Küçükken bahçemizde patates vardı. Annem anneannemle patatesleri oradan bulmaya çalıştık ve o bir çok büyük heyecanlı bir şeydi. Çıkacak mı çıkmayacak mı orada patates var mı? Derken aslında e, bunu düşünerekten ortaya bir karakter çıkıyor. Güçlü bir kadın karakteri çıkıyor. Ee, sonra başlıyorsunuz onun hikayedeki yerini düşünmeye. Ufak ufak özellikleri geliyor. Fiziksel özellikleri. İşte üslubu derken kendini örmeye başlıyor. Ee, ama hani ben e, böyle baştan çok planlı programlı giden bir yazar değilim. Yazarken şekilleniyor birazcık benim karakterlerim. Ee, ve mizah unsuru da bende ön planda gidiyor ister istemez. Çünkü... E, eğlenerek yazmayı seviyorum. E, böyle böyle derken aslında karakterler ufak ufak e, kendini oluşturuyor. Peki e, burada kitabı resimleyen Sadi Güran'ı da analım. E, Sadi Güran'ın Bayan Tepe'den bak bakan çizimi geldiğinde ne düşündünüz? Aha. Yani sinizdeki gibi biri miydi yoksa 40 numaradınız nasıl oldu? E, ya şöyle Sadi e, Güran e, bir kere çok çok. Müthiş bir katkısı oldu e, kitaba. E, i̇lk geldiğinde e, ben açıkçası hayal kırıklı değil ama müthiş heyecanlandım. E, bu kadar e, estetik, bu kadar e, farklı bir dünyadan e, yakalamış. O benim inanılmaz hoşuma gitti. E, benim zihnimin içindeki birebir değildi ama çok daha bence çok daha zengin bir e, desen geldi. Ve çok çok mutlu oldum ben gördüğümde. Çok da eğlendim ilk bayağı bir gördüğümde bir kaka patlattım hatırlıyorum. <gülüyor> Peki böyle bir yani çocuklar için kitap yazarken kahraman yarattığınızda e, hani sonuçta o çocuklar e, bu tanışıklıklarla kişiliklerini oluşturuyorlar. Aha, aha. Yani orada özen gösterdiğiniz köşeler var mı? E, çünkü burada e, mesela kitabın sonunu söylemek istemiyorum ama bayağı tepeden bakan çok öfkeli olduğu birini de en Aha. sonunda yanına alıp Aha. ona da yardım edip yani o öfkesini dindirmeyi de tercih ediyor. Aha. Hani bunları yaratırken ya bu çocuklara da hani böyle şeyler vereyim filan gibi nasıl oluşturuyorsunuz onu? Yani orada şöyle yani kahramanların yani baş kahramanlar özellikle bir dönüşüm geçiriyorlar tabii ki eğer e, sivri özellikleri veya kendilerine veya çevrelerine zarar veren bir takım özellikleri varsa onlar kitabın içinde dönüşüyor tabii ki. E, bunu onarıyorlar işte e, ihtiyaçlarını çö çözümler buluyorlar vesaire. Yani çocuklara da aslında yazarken e, buna dikkat ediyorum yani zaten bütün karakterler aslında iyi. Ee, hani hiçbirinde bir içinde kötülük yok buradaki karakterlerde ama e, hayatla ilgili bazı sorunlarını çözememiş karakterler var ve bunlar da süreç içinde o e, dostlukla diyeyim aslında e, bütün bunların üstesinden geliyorlar e, ve hani hi, bay, bayan tepeden bak iyi ama bir şey var yani iyi ile kötünün karışımı kötü demeyeyim ama her insan kadar onun da arızaları var aslında ama o da onları çözüyor bir şekilde. Böyle bütün kitabın bir kilit cümlesi var e, kasabada olan biteni e, özetleyen. Diyorsunuz ki hayatın zorluklarıyla uğraşmaktan dünyanın aha. güzelliklerini unutmuştuk. Aha, Şimdi aha. ben de bunu okurken e, çocukları düşündüm. Onlar da esasında böyle bütün dünyanın güzellikleriyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Hemhal bir şekildeler. <gülüyor> ee, ama yani bu, bu da güzel bir mesaj kasaba içinde. Çünkü bu kasaba, e, hani Türkiye'de az çok böyle dolaşmış bir insanım. Aha. Anadolu'daki pek çok kasabayı hatırlattı bana. Tabii, tabii ki. Ee, ister istemez. Yani bir de hmm, kasabayı hatırlatıyor bir yandan içimizdeki yetişkinler olarak e, sıkıntımızı hatırlatıyor. Belki annesinden babasından e, gördüğü o sıkıntılı anları burada görüyor çocuk bilemiyorum ama e, mutlaka bir şeyler görüyor. E, tabii ki bizim e, durağan kasabalarımızda da <gülüyor> e, böyle bir şey var ne derler hissiyat vardır herhalde. Ben hiç küçük bir kasabada yaşamadım ama her gittiğimde e, onu hissederim oradaki ve bu insanlar e, acaba burada ne yapıyorlar? Nasıl kendilerini geliştiriyorlar? Geliştirmeyi düşünüyorlar mı? Böyle bir kaygıları var mı? Yoksa şimdi işte, patlıyorlar Yok mı? mı? Bu arada yani <gülüyor> Bayan Tepe'den Bakan'ın e, kankesi de şehirden e, gelen bulut. Evet. Şimdi <gülüyor> orada da bir karşılaşma hikayesi var değil mi? Hı -hı. E, evet. Bunu nasıl kurguladınız? E, oradaki... Ya yani onu nasıl kurguladım? Bir e, çocuk karakter kitapta e, olmasını istiyordum zaten. E, bunun da e, ana karakterlerden e, biri, ol, biri olacaktı. E, ve bu çözüme giden yolda çözümün bir parçası olması, olmak durumundaydı bu çocuk karakterimde. E, dolayısıyla bunların e, ortak özelliği kendinden çıktı aslında zaten. Yani bu çocuk da... E, ne derler yolunu arayan aslında meraklı hayalperest ama hayallerin önüne set çekilmiş ee, bir şekilde aslında onun da kendi içinde yaşadığı yalnızlık var ve ee, beyan te tepeden bakanda ortak özellikleri çok oldu bunların. Ee, ve aslında bunlar ikisi bir çete oldular hem arkadaş oldular hem çete oldular ee, ve çözüme giden yolda ki iki karakter oldu bu. çözümü Sonuç. de bulut buluyor esasında yani evet. kimlerin neden patladığına bakmayalım da diyor evet. patlamayanlara evet. bakalım Aynen öyle. Değil mi? çözümü de, çözümü de <gülüyor> çözümü e, buluta <gülüyor> buldurmaz. bence efsane olmuş onu <gülüyor> sevindim yani ben de öyle olmasını arzettim. ettim çünkü içinde bir çocuk varsa o da o bulması lazım yani onlar ister istemez kendine özdeşleştiriyor okuyan çocukta, çocukla çocuk oluyor <gülüyor> karakterde falan falan yani dolayısıyla bence çözüm ondaydı çocuk karakterindeydi o da yerini buldu diye düşünüyorum o yazarken ama dediğim gibi ben bunlar hep yazarken şekilleniyor birazcık o yüzden hani planlı programlı olmadığı için de nasıl oldu sorusunun cevabı da çok olmuyor ee, o şekilde olması gerekiyordu öyle oldu o anda diyorum bazen bazen sıkıştığım oluyor yazarken bunu nasıl çözeceğim nasıl, e, ne derler sonuca ulaşacağım orada biraz böyle şey oluyor e, ne derler duruyorum durduktan sonra bir süre sonra o karakterle birlikte çözüme gidiyor zaten olaylar <gülüyor> harika harika e, Açık Radyo'nun sevgili arkadaşları ee, Selen Aydın'la Sıkıntıdan Patlayan Kasaba Kitabı'nı konuşuyoruz bu semestir tatilinde ve Ocak ayının son gününde. Ama isterseniz Selen Hanım burada küçük bir şarkı arası verelim. Ee, tamam. Placebo'dan Twenty Years'ı dinleyeceğiz sonra devam edeceğiz. Tamamdır. Dünyayı okumakta Sıkıntıdan Patlayan Kasaba Kitabı'nın yazarı Selen Aydın'la konuşuyoruz ben Aytaç Timur. Selen Hanım... Ee, şimdi birinci bölümde sizin kitabınıza odaklandık. İkinci bölümde de biraz çocuk edebiyatı üzerine konuşalım istiyorum. Şimdi de çocukların önüne bir tabii Türkçe yazılmış eserler geliyor. Bu Türkçe Aha. yazılmış eserlerde de e, Türkçenin güzelliğini yazarlar ne kadar güzel verebilirlerse o deyimleri mesela sizin kitabınızın sonu Aha. gülmekten kırılıyorlardı ile bitiyor. Ve yani bence bu çok güzel bir deyim. Aha. Bir yandan da tabii çeviri eserler okuyorlar. Aha. Siz burada nasıl bir denge gözetmesini tavsiye edersiniz velilere? Yani şöyle çeviri eserlerde tabii çok zengin bir dünya var açıkçası. Yani ben de onları çeviri eserleri okurken çoğu zaman iyi eserlerde hayran kalıyorum. Kurdukları dünya yaban başka yerleri götürüyor. Konular çok çeşitli. Ee, dolayısıyla e, orada yani ben aslında tabii bu şey çocuğun da ilgi alanına çok bağlı yani e, çocuk neyden zevk alacak o ama dil kullanımı derseniz tabii ki e, yani tü, e, ne derler Türk yazarlarının yazdığı kitapları ağırlık vermekte fayda var yani şimdi ben bazen benimki pındıdan patlayan kasa bacaba çevrilse başka bir dile nasıl çevrilir diye düşünmeden edemiyorum. E zor olabilir, i̇şte evet, zor evet çünkü kavramlar, isimler, şeyler zor. Birçok eserde belki dilimize kazandırılırken e, zorlanılıyor. Tabii, niler ama kaybediliyor evet doğru. E, doğru yani. Hani öyle düşününce tabii ki şey, e, Türkçe yazılmış eserlerin yeri de çok ayrı. E, ama diğer taraftan e, yabancı eserlerde de Gerçekten e, konu çeşitliliği e, ve mekan çeşitliliği e, beni çok cezbediyor okurken. Bu ee, yeni nesil çocuklarda yani şimdi ilkokulda, ortaokulda okuyan çocuklarda, öğrenci arkadaşlarda e, biraz da dikkat ediyorum ben korku edebiyatına ilgi arttı. Siz de hani bunun ha. e, benim gibi düşünüyor musunuz? <gülüyor> ee, yani fantastik edebiyata bir şey var tabii ki. Yani, korku edebiyatına e, var mı? Bilemiyorum tam onu takip etmedim ama var. Ee, ya Serüven duygusunun sanırım çok yoğun olduğu kitaplara kayış var gibi geliyor ki haklılar bir yandan da. Ee, yani gerçekçi edebiyatın dışında. Ee, tabii bu şey de çok değişti artık. Yani televizyonlar, platformlar, diziler e, onlar da çok etkiliyor ister istemez çocukları. Evet. Bence ama, o, ama, orada gördükleri, okudukları kitapları da etkiliyor veya okudukları kitaplar tabii, birbirlerini tabii. çok etkiliyorlar diye düşünüyorum ben. Ama çocuklar ee, okumayı bırakmıyorlar Selin O güzel bir şey. Evet, çok şükür. Yani gerçekten yani, yani oradaki farklı tadı, hazı hı. almaya devam ediyorlar. Evet. E bu da tabii iyi metinlerle mümkün. Çünkü tabii yani görsellik de bu demin sözünü ettiğiniz platformlardaki çizgi filmler, Aha. animeler filan bir yorum gereksindiriyor. Ee, o, o yorumun altyapısını da çocuk edebiyattan alabilecek ancak. Yoksa e. ne izler desin? yani en iyi yapılmış animeyi de izlesin. Aha. Hep Aha. bir sıvılıkta kalacak. Bence Tabii. öğretmenler de bunu öğrenci arkadaşlara gayet iyi anlatıyorlar. Aha. Çünkü hani ben fuarlarda filan karşılaştığım zaman... İlkokul, ortaokul öğrencilerinin böyle yorumlarını şaşkınlıkla Aha. izliyorum. Evet. Ya yani Çok ileri düzey yorumlar yapıyorlar. Belki de bunun bir nedeni de şey diye düşünüyorum. Yani evvelden ilkokul öğrencilerine bir kitap verildiği zaman hep burada ne öğretilecek kaygısı vardı. Aha. Buradan Aha. öğrenci ne alacak. Şimdi evet. biraz daha bunun yerine bu hala var belki de daha hala ağırlıkta ama bunun yerine sanki biraz da e bu çocuk bundan haz alsın, okumaktan mutlu olsun e, öne çıkmaya başladı. Ben e, buraya da konuk aldığım birkaç evet. yazardan da duydum beni. E, tabii şimdi öğrencinin haz alması öne çıktığı zaman da Metin'le kurduğu ilişki hem daha derinden oluyor Hı -hı. E, hem de daha sıkı böyle kalpten kalbe bir bağla oluyor. Biliyorum, evet. siz hani bu ikilemde neredesiniz, nasıl düşünüyorsunuz? E, yani katılıyorum size. Sonuçta e, okuma kültürü edinerek büyüyen çocuk okuma zevki edinerek büyürse sonuç çok güzel oluyor. Bu da tabii en başta ben hep diyorum evde evde kitap görmekle çok al alakalı, evde kütüphane olmasıyla çok alakalı. Çocukların o e, hazzı anlayabilmeleri, zevki edinebilmeleri. Zaten o temel oluştuktan sonra bence e, çocuk da... E, Nitelikli e, yazından niteliksizini ayırmaya başlıyor. E, dünyası gelişiyor. Zaten hayal güçleri inanılmaz kuvvetli. E, ve ondan sonrası bence kendi kitabını kendi seçiyor. İşte ondan keyif alıyor, kelimelerden keyif alıyor, gülüyor. E, i̇şte benim mesela ilkokul üçüncü sınıf bir e, gidiyor sanırım arkadaşımın kızı. En çok dedi, şey, Bayan Köste'yi sevdim dedi, <gülüyor> patlayan kasabadaki mevsa ben orada çok mutlu oldum. Çünkü e, oradaki şeyi almış, e, ne derler, belki de en esprili ka karakter oradaki, en hmm. aslında en az rolü olan e, ve bunları şey yapabiliyor, çok rahat görebiliyor, o keyfini sürebiliyor öykünün de, kelimelerin de, çok mutluluk verici tabii. Keşke bütün çocuklar bir şansa sahip olabilse tabii ki, e, kitaplarla iç içe olabilse e, diye düşünüyorum. Olanlar zaten hemen fark ediliyor yani, şeyinden, sorularından fark ediliyor, konuşmasından, her şeyden fark ediliyor. Benim e, en büyük şeyim ne derler, arzum olabildiğince çok çocuk kitapla buluşsun e, ki dünyamız zenginleşsin diye bakıyorum. <gülüyor> Evet çok güzel konuştunuz Selanım. Hanım dünyayı okumakta okumanın da bu arada sonuna geldik. Aha. Açık Radyo'ya katıldığınız için sorularımı cevapladığınız için tekrar çok teşekkür ediyorum size. Ben çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilmişiz denilmeycilere. Ben de öyle düşünüyorum. Açık Radyo'nun sevgili dinleyicileri dünyayı okumakta bugün Selen Aydın'la son kitabı Sıkıntıdan Patlayan Kasabayı konuştuk. Ben Aytaç Timur, önümüzdeki programda başka bir kitap, başka bir yazarla görüşünceye kadar esen kalın.